İncil Milattan sonra 70 ila 110 yılları arasında derlenen ve Hazreti İsa'nın sözleri ve fiilleri hakkında sonraki dönemde yaşamış inananların bir araya getirdikleri metinler. İslam inancı söz konusu olduğunda ise İncil, Hazreti İsa'ya Allah'ın vahyettiği kutsal kitap.